Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve bereketü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İmam Müslim Rahmetullahi Aleyh'in sahihinde Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki Men radiyabillahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammed'in Resulen ve cebet lehul cenne ve acmeleha Ebu Said'in fakal Eidha alayhi ya Rasulallah ve eadeha alayhi. Tüm makale ve ukra bıha alabde mi ete derecetin fil cennet. Ma bine külle derecetini, kema bine semaî ve la. Ve ma ya ya Rasulallah, kala el jihadu fi sabilillah, el jihadu fi sabilillah. Evet, mübarek metnini okuduğumuz bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Men radıyabillahi rabben kim Allah'a Rab olarak memnunluk duyarak, razı olarak inanırsa ve bir İslam'ı dinen, İslam'ı da memnunluk duyarak, severek, din olarak kabul ederse ve bir Muhammed'in Resul'en ve muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de Allah'ın Resulü olarak canla başla efendim, benim iser kabul ederse vecebetlehül cennet. Kendisine cennet vacip olur, kesin olur. Muhakkak böyle e, severek Allah'a inanan, severek İslam'a sarılan, severek, severek efendim Peygamber Efendimiz'i efendim, e, bağrına basan, gönlüne gönlünün tahtına oturtan insanın cennet vacip olur. Fe'acibelleha Ebu Said'in fekal Ebu Said el-Hudri yani hadisi şerifi rivayet eden ravi e, radıyallaha hoşuna e, gitmiş bu sözleri duyunca buna memnun kalmış. Acibelleha yani bu sözlere hayran kaldı. Memnunluk duydu. Sevdi bu sözleri yani e, demek. E, ve demiş ki e, idha aleyya ya Resulallah. Aman ya Resulallah, ne olur bu sözleri bir kere daha söyler misin mübarek ağzından diye efendim tekrarını istemiş. Yani ezberlemek için hatırında iyi kalsın. Kesin olarak efendim tereddütsüz bu şey mesele efendim ayan beyan artık ortaya çıkmış olsun diye. Aynı şeyleri tekrarlaması talep eylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aleyhi Peygamber Efendimiz de onun arzusunu kırmamış. Aynı cümleleri tekrar söylemiş. Efendimiz e, hatırını kırmıyor. Ricasını kırmıyor. Tamam anladığın kadar yeter demiyor. Bir kere daha aynı sözleri e, tekrar etmiş. Ama arkasından da buyurmuş ki sümme kâle sonra da dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve uhra bir başka şey daha vardır ki يَرْفَاُواُّهُ Allahu عَبْدَ مِعَتَ دَرَجَةِنْ فِي الْقَنْةِ Allah o, o başka şeyle kulu cennette derecesini yüz derece arttırır. Daha yukarılara, cennette çok daha yüksek mevkilere kulu çıkartır. Öyle ki مَا külli dereceteni Her iki derece arasını. Gök ile yerin arası kadar muazzamdır, yüksektir, efendim geniştir. Ee, böyle yüz derece daha yukarıya çıkartır Allah. Ee, öteki bir başka şey vardır, onu yapan kimseyi yüz derece daha böyle e, her derecenin arası yerle gök arası kadar muazzam, geniş olan yüz derece daha yukarıya çıkartır. Yani çok büyük bir fark. Çok güzel bir şey. Ve mahiye ya Resulallah demiş. Ravi Ebu Said el-Hudri merakla, aşk ile şevk ile o nedir ya Resulallah diye sormuş. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki el-cihadu fi sebilillah el-cihadu fi sebilillah Onu da iki defa tekrar etmiş. Allah yolunda cihad etmek Allah yolunda cihad etmek. Aziz ve Muhterem kardeşlerim e, cihat kelimesi, cehd kelimesiyle ilişkili bir kelime. O kökten geliyor, o kökten türemiş. Cehd etmek, biliyorsunuz gayret etmek demek. Biraz daha gayret sarf etmek demek. Cihat da o kökten ama onun manası işteşlik manası var. Dil bilgisi tabiriyle. Yani bir işi müştereken karşılıklı yapmak manası var. Cihat da İki taraf gayret sarf ediyor, cehid sarf ediyor. E, kimler? Taraflardan birisi Müslüman. Müslüman cehid sarf ediyor. İslam'ı korumak için, Müslümanları korumak için. Tecavüzü, saldırıyı engellemek. E, karşı tarafta da sarf ediyor. Saldırmak istiyor, Müslüman'ı yenmek istiyor, diyarını almak istiyor, canına kaset etmek istiyor. İki tarafın uğraşması var yani karşılıklı bu işi yapması var. Karşılıklı cehid sarf etmek. E bu çok önemli bir şey Çünkü her şeyin korunmaya ihtiyacı var yani bir güzel bitkiyi bile dikiyorsunuz ilaçlanması gerekiyor korunması gerekiyor Efendim etrafının çevrilmesi gerekiyor etrafının böyle bir mahfaza altına alınmadığı zaman çoluk çocuk geliyor kırıyor keçi koyun geliyor Efendim koparıyor tahrip ediyor Ondan sonra tamam ondan korusanız bu sever böceklikler müsallat oluyor Hadi ilaçlamak gerekiyor yapraklarını böcekler yemesin, kurtlar yemesin diye. meyveları oluyor. Bu sefer gene ilaçlamak gerekiyor. Çünkü bu sefer meyvelara başka haşerat musallat oluyor. Parazitler yani efendim asalak e, mahluklar. E, hep koruma gerekiyor. E, İslam'ın da korunması lazım. Müslümanların da korunması lazım. Ülkelerin de korunması lazım. Bunlar e, hep gayretle olur. Çünkü şey, dünya hayatı imtihan olduğu için Cenab-ı Hak her şeyin hasmını da yaratmış bir mücadeledir, gidiyor dünyada. Hem de efendim bir tarafta iman var, bir tarafta küfür var. Bir tarafta peygamberler hak yola davet etmiş, öbür tarafta azılı kafirler onlara karşı çıkmış, zulüm yapmış. Bir tarafta iyilik isteyen insanlar var, bir tarafta kötü niyetli insanlar var bir tarafta merhametli insanlar var. Karıncayı bile ezmek istemez. Öbür tarafta da efendim e, toplumları, şehirleri mahveden zalimler var. Efendim gaddarlar var. unharlar var. Efendim e, korkunç e, kimseler var. O zaman ne gerekiyor? Korunmak gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Savunmak gerekiyor. İcabında da saldırmak gerekiyor. Yani bazen en iyi müdafaa hücumdur demiş. Efendim kim söylediyse güzel bir şey. Yani bekleyin de gelsin derken en iyisi onu e, düşman hazırlık yapmış bastırmak e, daha hazırlanamadan saldırıya geçemeden beklerken efendim bir şey yaparken gafil olduğu bir esnada başka bir işle meşgulken olmadığı bir yerde bastırmak bu çok önemli bir şey baskın basanındır. Efendim en iyi müdafaa savunma hücumdur hücum ettilerini dağıtı dağıtıverilsin. Yani gerekirse olur. Amaç ne? İslam'ın korunması, Müslümanların korunması, efendim imanın korunması. İşte bu çok önemli bir hizmet. Çok ciddi bir hizmet çünkü ucunda hayatını kaybetmekte var. İnsanın hayatta bu dünya hayatında bir insanın öncelikli olarak korunmayı istediği şey nedir? Hayatıdır. Sağ kalmak ister, sağlıklı kalmak ister, esen kalmak ister, her türlü tehlikeden korunmak ister. Ama Allah yolunda bunu verebiliyor. Onun için derecesi çok yüksek. Cennette 100 derece daha fazla. Yani öteki insanlara göre her derecenin arası da bu gökle yer arasındaki kadar büyük. Onun için İslam'a yardım etmeyi her Müslümanın ana gayesi olarak zihnine, gönlüne, aklına, fikrine yerleştirmesi lazım. Ben bu güzel dini, bu imanı, Allah'ın razı olduğu dini, efendim başkasını kabul etmediği, sadece onu kabul ettiği tek geçerli dini korumalıyım, yaymalıyım, öğretmeliyim, anlatmalıyım, saldırılardan, iftiralardan korumalıyım. Yalan yanlış şeyler söylüyorlar. Efendim, Tarihimize iftira atıyorlar. Efendim daha başka neler neler? Nasıl nice haksızlıklar? Şimdi burada Avustralya'da bulunduğumuz için e, bugün dedesi Çanakkale'ye gelmiş çarpışmış. Bir Avustralyalı ile kahvaltıda beraberdi. Ama bu Avustralyalı müstesna bir insan. Efendim Müslüman olmuş. Yani mümin. Bizimle beraber camiye geliyor. Namaz kılıyor. Hem de samimi yani samimi olduğunu birçok davranışından biliyoruz. Yapmacık değil, aramıza girip de bizden bilgi toplamak gibi amacı değil. Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş, Müslüman olmuş bir kimse. Şimdi o dedesinden naklediyor, Efendim, savaşmış dedesi, yaralanmış bizim mücahitler, mübarekler, onu almışlar, yarasını sarmışlar, bakmışlar, çay ikram etmişler. Efendim hayran kalmış. Yani tabi ecdadımızın ahlakı böyle. Yani savaş meydanında çarpışıyor ama insani değerleri çok yüksek. E, Düşmanlı bile efendim e, zayıf halinde görünce işte kolunu sarıyor, hayran bıraktırıyor kendisine. Berlin'de bir yine ihvanımızdan bir kimse anlattı. Onun bir babasının savaş arkadaşı varmış. Yemen'de çarpışmışlar galiba tanıyorum hatırımda yanlış kalmadıysa. İşte o babamın arkadaşını göreyim diye Almanya'da işçi kardeşimiz kalkmış adresini bulmuş, isminden, cisminden aramış. Babasının savaş arkadaşı Alman'ı Yemen'de beraber çarpıştıkları Alman'ı ziyaret etmiş şehrinde adresinde. Adam bu zatın kendisinin savaş arkadaşı bir Türk'ün oğlu olduğunu anlayınca bizim ihvanımızı Efendim göz yaşları içinde boynuna sarılmış efendim ağlamış filan demiş baban çok çok iyi bir insandı çok iyi bir insandı beni demiş günlerce omuzunda yaralı olarak çuval gibi taşıdı beni düşmana bırakmadı ölümden kurtardı ben ona hayatımı borçluyum demiş işte demiş şu ziyaret ettiğin ev senin buyur kardeşim demiş e, benim e, arkadaşımın oğlu bu evi sana veriyorum demiş. O da ki ben ev filan almaya gelmedim, hediye filan almaya gelmedim, babamın dostusun diye. Seni ziyarete geldim, mübarek olsun demiş ama hayran yani Alman hayran. Alman tabii bizimle müttefik olarak çarpışmış, efendim e, silah arkadaşı. Onu taşıması biraz daha tabii ama e, Çanakkale'de karşısındaki hasmını yakaladığı zaman, esir aldığı zaman, Efendim onun yarasını sarması, ona çay şey ikram etmesi, ona güzel muamele etmesi, bu tabii çok güzel bir şey. Tabii bu torun Avustralyalı da çok memnun, efendim Türklerden, Türklerin asaletinden, ahlakından çok çok memnun ve e, çok iyi bir Müslüman. E, Türkiye'de gelmiş görmüş, e, bizim halkımızın efendim İslam'a sarılışının samimiyetine hayran yani çok içten, çok derinden, çok candan efendim Müslüman olduklarını çok takdir ediyor. Derinlemesine anlamış yani ahlakını e, büyüklerimizin Allah'u mübareklerin şefaatine cümlemizi erdesin azizümük kerim kardeşlerim. Efendim ikinci hadis-i şerife geçiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eee Hazretleri Zeydib ve Halid radıyallahu anh'ın ettiğine göre buyurmuş ki men cehze gaziyen fi sevilillah fakat gaza ve men halefe gaziyen fi ehlihi bi hayrin fakat gaza bu hadis-i hem İmam Buhari hem İmam Müslim sahih kitaplarında, sahih ayında kaydetmişler ee, sağlam bir hadis-i şerif, senedi kuvvetli bir hadis-i ne buyurmuş Peygamber Efendimiz Demin okuduğumuz hadis-i şerifte efendim, cihadın sevabını çok yüksek olduğunu, cennette 100 derece daha fazla mücahitlerin e, yüksekte olduğunu belirtmişti. Burada da bir başka şeyi öğreniyoruz Efendimiz'in hadis-i şerifinden. Men cihheze gaziyen fi sebilillah takat gaza. Allah yolunda gaza etmek, cihad etmek isteyen bir gaziyi teçhizatlandıran kendisi gaza etmiş sevabını alır. Şimdi burada tabii mence hece gaziyen fi sebilillah. Yani gazayı Allah için yapan bir kimseyi teşhis eden manası da var. bu fi sebilillah sözü fi sebilillah gaza eden insan. Yani o savaşan kimsenin niyetini gösteriyor. Veya hutta mence hece gaziyen fi sebilillah. Yani bir gaziyi Allah rızası için teçhiz eden, teçiz edenin niyetini efendim ifade ediyor, olabilir. İkisi de önemli tabii zaten ameller niyetlere göredir. Gazayı yapan da Allah rızası için yapmazsa sevap alamaz. Teçizatı veren de Allah rızası için bunu yapmaz. Başka art niyetler beşler, beşlerse gene sevap alamaz. Demek ki İslam'da bir hayır'a vesile olmakta. E, o hayırı kazanmaya, o sevabı elde etmeye Sebep oluyor. Bu umum bir kuraldır. Ee, herhalde Cuma töbelerini dinleyen kardeşlerimiz Arapça kısımlarını e, bu cümleyi duymuşlardır. Efendim, Eddallu al el hayri ke failihi bir hayırın yapılmasına kılavuzluk eden, öncülük eden, rehberlik eden onu sağlığı veren o, o, o noktaya o hayri yapacak kimseyi getiriveren kimse de. O hayırı yapan kimse gibi sevap alır kılavuzluk ettiği için, yönlendirdiği için, onu sağlamakta aracı olduğu için. Şimdi burada da tabii gazanın yapılması kolay değil. Bazı kimseler Peygamber Efendimiz'e geliyorlardı, diyorlardı ki Ya Resulallah ben gazayı, cihadı seviyorum, e, katılmak istiyorum, sevabını biliyorum, kazanmak istiyorum ama ne atım var, ne kılıcım var, ne zırhım var, ne okum var. O zaman Peygamber Efendimiz bunu teçhizatlandıracak kimse var mı diye soruyordu. Yani e, öyle insan olabilir ki zengindir. Babasından, amcasından e, malzeme de kalmıştır kendisine. Kılıç, zırh Ama kendisi gidecek durumda değildir. Hastadır, ihtiyardır, özürlüdür. İşte e, birisini teçhiz etmekte o ecdi sağlıyor. Efendimiz böyle buyurmuş. Ve halefe gaziyen pi ehlihi bi hayrin fakat gazâ. Bir de, ikinci bir hususu söylüyor Peygamber Efendimiz, bir adam gaza için cihada gitti, gazi. Geride ailesi kaldı, çoluk çocuğu kaldı. İşte fi ehlihi mi e, Bu geride kalan gazinin başsız kalmış olan aile fertleri, hanımı, çocuklarına iyi niyetle iyilik e, yapan onlara yardımcı olan efendim mesela ekmeği yok, gıdası yok. Çuvalı getiriyor, pirinci getiriyor. O zaman pirinç yoktu eski oralarda ama efendim hurma getiriyor. Daha başka yiyecek içecek ihtiyaçlarını sağlıyor. Yani o gazi cihada gitmemiş olsa o evi geçin demek için neler yapacaksa yapı veriyor. O evi gözetiyor, kolluyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Kakaat gaza. Bu da gaza etmiş gibi sevap alır. Demek ki efendim bir Müslüman kalkar kendisi bizzat cihada giderse gaza etmiş oluyor. Tam. Evet. Tamam. Böyle bir kimseyi teçhizatlandıran malzemesinin silahını alıveren o da gaza etmiş oluyor. Bu da güzel. Giden kimsenin arkada bıraktığı kimseleri gözeten Kollayan, geçindiren de o sevabı alıyor. Yani İslam'da hayırın, hayırın oluşması için kimlerin emeği geçiyorsa o hayırın oluşması, Allah onları mükafasız bırakmıyor. Bunun karşıtı da doğrudur. Bir şerrin oluşması için aracı olan herkeste zebali yüklenir. Yani bir insanın kanının haksız yere dökülmesine yarım bir ağızla, yarım bir kelimeyle yardımcı olan bile onu öldürmüşüz gibi olur. Efendim bilmem içkiyi satan da, sunan da, taşıyan da günaha girer. Efendim faizin katibi de, şahidi de efendim o işlemleri yapan da aynı şekilde efendim o işlemi yapmış gibi sorumlu olur diye hadis-i şeriflerde kesin olarak bildiriliyor. Demek ki hayra delalet eden, aracı olan veya iştirak eden, yardımcı olan hayırın sevabını alıyor, şerre aracı olan da şerrin efendim, cezasını, vevalini yükleniyor. Onun için şerre aracı olmamak, şerliğe yardımcı olmamak çok önemlidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir hadis-i şerifte bir Müslüman kalkar da bir münafığa, yani imanı bozuk, içi bozuk kimseye, efendim derse, ey ya seyyidi derse, efendim Allah gazaba gelir. Onun için aş-ı da titrer. Yani eyvah Cenab-ı Hak gazaba geldi, kim bilir ne felaket yapacak bu kimsenin başına diye. O bile korkar, aşağı ı bile titrer. Onun için yani iltifat bile etmek doğru değildir dobra dobra hakkı söylemek, nasihat etmek ve şerri yaptırmamak lazım gelir. Talgavukluk edip desteklerse vebali yüklenir. Ve nihayet e, bugünkü sohbetimizin efendim üçüncü hadisi şerifini okuyarak e, sohbetimi tamamlamak istiyorum. Ebu Katade radıyallahu ahatten e, rivayet edilmiş iman müslim gene sahi sahih, e, sahih müshirleri rivayet etmiş. Bazı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bulunduğu bir toplantıda ayağa kalkıp efendim anlatmaya başlamıştı. Kâme fihim fezekere enel cihatu fi sebilillah ve'l iman billah astarul amal. Allah yolunda cihad etmek ve Allah'a iman etmek, amellerin, icraatların, faaliyetlerin en faziletlisi, en üstünüdür, en sevaplıdır diye anlatmış. Cihadın çok sevap olduğunu anlatmış. Allah'a inanıp da, Allah'a inanan bir insanın ona göre davranmasında çok, yani Allah'ın emirlerini tutmasında çok faziletli, çok üstün, çok değerli olduğunu anlatmış. Tekamer onculu. Ee, bir kişi kalkmış... Sakale demiş ki: Ya Resulullah, erayte inkutildü fi sebilillah. Kim tekkefru anni hataya. demiş ki: Ne dersin? Ey Allah'ın elçisi, resulü, habibi, edibi, ben Allah yolunda savaşa girsem de öldürürsem savaşta, şehit düşsem, benim günahlarımı, hatalarımı işlediğim Savaştan önce o ana kadar hayatında işlediğim hatalarımı Allah affeder mi? Hatalarım bağışlanır mı? Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak demiş ki ne yap? Evet, bağışlanır. İnkutilte fisebilillahi ve ente sabirun, muhtesibun, mukbilun, gayri müdbirin. Evet, öyle ölürsen günahların affedilir buyurmuş. Ama Diyor ki, eğer inkutil öldürülmüşsen fi Allah yolunda ne durumda öldürülmüşsen? Ve entesabirun. Sabru sebat etmiş olarak. Yani düşmanın önünden kaçmamışsın, geri dönmemişsin. Efendim cepheyi bırakmamışsın, terk etmemişsin, çarpışmışsın. Sabretmişsin. Muhtesibun sevabını Allah'tan bekleyerek bu işi yapmışsın. Düşmana Yönünü dönmüş olarak öldürülmüşsen gayrimüdbirin. Yani sırtını çevirip de kaçarken arkadan vurulup öldürülmemişsen. Çünkü savaştan kaçmak çok büyük günahtır. İslam'da el firarü yevme zahfi yani savaş günü, savaş meydanında, savaştan çarpışmaktan korkup kaçmak İslam'da çok büyük günahlardan birisidir. Ancak askeri bir manavra için böyle bir şey yapılabilir. Yani komutan der ki orta taraftaki askerler yavaşça kaçıyormuş gibi yapsın arka tarafa doğru, kenardakiler de açılsınlar düşman onları kovalama kalkışınca arkadan çevirsinler bu bir askeri oyundur düşmanı e, muhasara altına almak için, daha kolay yenmek için bir çaredir o oh hayır. savaşın icabı olan manevralar hariç korkup da savaşı bırakıp kaçar, arkasını dönmüş düşmana kaçarken değil Yüzünü dönmüşken, sevabını Allah'tan bekliyorken efendim e, sabır ve metanet göstermiş vaziyetteyken ölmüşse cennete girer. Tüm makarlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Keyfe kulüte. Sonra Peygamber Efendimiz bunu böyle cevabı verdikten sonra yine o zata döndü. Nasıl demiştin diye sordu bir daha. Ee, yani Efendimiz bazen sözlerini tekrar ettiriyor. Bu eğitim amaçlı. Yani dinleyenler iyice ezberlesinler. Olayı iyice anlasınlar. Yanlış anlama olmasın. Zihinlere nakş olsun. hakkı olsun. Yani kitabe gibi yazılsın. Taşın üzerine kitabe gibi. Evet diye. Diyor ki, keyfakulde nasıl demiştin? E filanca. Bale, o şahıs dedi ki, E reyde inkutiltu fî sevillillâh e tükefferu annihadayi. Demiştim ki, Allah yolunda öldürülürsen ya Resulallah. Ee, günahlarım affı manfiret olur mu diye sormuş. Bakarlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz tekrar dedi ki ne am evet günahlar affı manfiret olur demek. Ama en ente sabirin muhtesimin mukbilin gayrı müdveri sen eğer sebat göstermişsen düşmanın karşısında aslanlar gibi Efendim sabırla çarpışmışsan sevabını Allah'tan bekliyor müdveri her temiz bir iyi niyetle Allah rızası için yapmışsan bu işi yüzün düşmana dönükken efendim geriye dönüp kaçıyorken değil de düşmanla efendim mertçe e, çarpışıyorken öldürülmüşsen efendim hataların affolur illet deyne fe inne cibriyle aleyhisselam kale li zalike ancak boş hariç borç hariç demiş. Çünkü Cebrail aleyhisselam bana bu noktayı açıkladı şimdi. Onun için borç hariç. Hataların afu manfuret olur ama birilerine olan borçların hariç buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selam. Şimdi burada bir noktaya geliyoruz. Yani sohbetimiz ummiyetle Allah yolunda cihad etmenin önemine dair oldu ama başka şeyleri de bu önemli konunun çevresinde öğrenmiş oluyoruz. Şimdi bazı insanlar bazı insanlara borçlanıyor. Tabii mümkün olduğu kadar borçlanmamak lazım. Ama işte sıkıştım diyor, borç alıyor. Çocuğumu evlendireceğim diyor, borç alıyor. İşimi genişleteceğim diyor, borç alıyor. Efendim senedim geldi, ödeyemedim, haciz gelecek. Evimi, mallarımız satacaklar diyor. Borç istiyor herhangi bir şekilde. Birisi de veriyor. Evet bu borç Borcun, borç vermenin çok sevabı var. Hatta kardeşine, arkadaşına insanın borç vermesi fukaraya efendim, sadaka vermesinden önde geliyor ve sevabı daha fazla. Çünkü arkadaşının gerçekten muhtaç olduğu kesin. Ama öteki fukaranın, dilencinin bu işi meslek olarak mı yaptığı hakikaten muhtaç mı olduğu belli değil. Çünkü onu tanımıyorsun. Belki tanıyorsun. Boş iyi fakat ee, bu devirde e, enflasyonun olduğunu bilenler, paranın zaman geçince değerinin azaldığını efendim bilenler borcu çabuk ödememeyi kar sayıyorlar. Yalvara yalvara aldıkları borcu öderken borcu veren insanı yalvartırıyorlar, yakas silktiriyorlar, borç verdiğini pişman hale getiriyorlar. İki sene sonra, üç sene sonra efendim borcunu vermeye kalkıyor. Üniversitede bizim profesör yaşça bizden büyük ağabeyler zümresinden bir profesör anlatmıştı. Birisi Beyazıt'ta İstanbul'da kendisini görmüş. Aman efendim vay efendim yıllardır görüşemediğim aziz kardeşim demiş. Boynuna sarılmış filan tatlı tatlı konuşmuş. Yahu demiş senden demiş bilmem kaç sene önce unuttum senesini. Efendim mesela 10 sene önce 15 sene önce. Bir para almıştım. O zamandan beri de seni görmedim. 500 lira para almıştım. Efendim, e, şunu vereyim kardeşim. Aziz kardeşim demiş. O da demiş ki olmaz. Seninle gel gidelim. Efendim, bu 15 sene önce 500 liranın ne kıymet ifade ettiğini ilgili yerlerden soralım, öğrenelim. O zaman ver o zamanın 15 sene önceki 500 lirasıyla şimdiki zamanın 500 lirası bir olur mu demiş. Tabii bunu herkes biliyor. Yani en çok borcu alanlar biliyor. Onun için borcu ne kadar geç geç verirsem o kadar iyi olur diyor ama hak, hak yiyor. Çünkü borcu yalvara yalvara aldı. Acil bir durumu izah etmek için faydalandı. Kendisine iyilik yapan insana bu sefer kendisi iyilik yapmıyor, kötülük yapıyor. Borcu sallıyor, sallıyor. Efendim pişman ediyor bin kere. Burada da geçen gün birisi telefon açtı bana. Hiç ummadığım kimse sunmadığım bir kimse efendim, bir yerden bir borç almış. Ödememiş, ödememiş, ödememiş. Parasızlıktan mı? Hayır. Öbür tarafta parasını öbür işe yatırmış, başka işe yatırmış. Yeni bir şeyler almış, ev almış, işini genişletmiş. Parayı kullanıyor bir yerlerde. Ama diğer tarafta aldığı kimseyi atıyor Parayı vermiyor. Arada bir de o borcu alırken kefil olmuş kimse var. O telefon açtı bana. O da Efendim çok üzgün. Bu sefer diyor benim mallarımı hacı edecekler. Benim ticaretim şirketim mahvolacak. Ona kefil olduğum için diye o da derken. Yani. Tabii Cenab-ı kalplere baktığı için niyetlere baktığı için e, böyle insanları cezalandırır. Yani bu bir zulümdür. Kim zulümdür? Borçluluğunu alacak diye zulüm ediyor. Onun için aziz ve kardeşlerim böyle haksızlıklar yapıldı. O adam bu sefer bir başkası geldiği zaman kendisine ya denk gel adamsa bana biraz borç ver, bir şey yapacağım deyince, diyor. Kardeşim diyor durumum müsait değil diyor, param yok diyor, e, parası var. O da yalan söylüyor, o da günah sokuyor. O da var param ama veremem diyemiyor yani. Böylece toplum çok e, yönlü, efendim ahlaki, efendim e, iyi olmayan durumlara düşmüş oluyor düşmüş durumda yani artık kimse borcuna sadık değil efendim, sahte iflaslar, sahte faturalar sahte efendim her şey her şey böyle çığırından çıkıyor ticari hayatta efendim senetler dönüyor ödemiyor, borçlar yerine getirilmiyor e, biz böyle yapmayalım, mert olalım dürüst olalım efendim, bize iyilik yapana, kötülük yetişmeyelim, kuşturmayalım efendim borcumuz varsa sahibine ödeyelim Efendim rahat etsin. burada iyiliği işite teşekkür ederim ee, Allah Teala Hazretleri her şeyi iz, insanla iz anla düşünüp her şeyi güzelce yapmayı nasip et. Bakın şehit iyi de olacak ama e, ahirette borcunun sahibi alacaksa hakkını alacak. Yani o affolmuyor kul hakkı affolmuyor. Tabi bunun istisnaları var efendim e, onlar da inşallah başka. Sohbetlerde yeri gelince anlatırız. Ama borçları hemen ödeyelim. Mümkünse borç almayalım, aldıysak ödeyelim. Veyahut hakkaniyetli bir esasa bağlayalım ki efendim borcu veren mağdur olmasın. toplumda böyle bir ahlaki çöküntüye uğramasın çeşitli yönler. Allah hepinizden razı olsun. Allah ahlakımızı güzelleştirmeyi dileştirmeyi nasip etsin. Fethi huyları atmayı nasip etsin. Bizi her yönden temiz ecdadımız, serafi saliyelimiz gibi İslam'ı iyi bilen, iyi uygulayan azaliz, mücahid, iyi niyetli kullar eylesin. İhlaslı kullar eylesin. Sevdiği kul haline getirsin. Sevdiği kul olarak yetersin. Huzuruna sevdiği kul olarak varmayı yüze, kanlığa çık, tertemiz bir şekilde iltifatına ermeyi, cennetine girmeyi, cemalini görmeyi Allahu Teala gününüzü de nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.